...bu en çok gelen sorulardan biri hocam. Evet. Ve televizyon programlarında... ...Polat... ...nasihat eden insanlara çok kızıyorum. <gülüyor> Diyor ki... ...öfkelenmeyin efendim, için öfkeleneceksiniz. <gülüyor> Öfkelenmeyin. Aa, öfkelenecek bir şey yok. Sevin, <gülüyor> severek bakın... ...karşınızdakine. Ne var öfkelenecek? Ne Allah aşkına bırakın canım... Adamlar, ...şu kısacık ömürde öfkele geçirecek zamanımız mı var? Hocam, Ay ne güzel bağırıyor. gülmek. Öfkelendiğiniz zaman of bırakın, bırakın <gülüyor> ah deyin. Seviyorum seni deyin. Bu çok yanlış ve çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bunu Böyle konuşan insanların bilge kişi olduğuna inanamıyorum. İnsan psikolojisini bildiğine inanamıyorum ve maalesef sayıları çok fazla.